İyi günler. Tohumdan Hasat'a ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün biraz değişik bir program yapacağız. Bir konuğum değil, bir sürü konuğum olacak. Çünkü bu hafta ekolojik halk pazarının 5. yılı kutlanıyor. Şişi'deki ekolojik halk pazarı ilk kurulan pazar. O yüzden cumartesi günü orada bayağı kutlamalar olacak. Dolayısıyla birkaç kişiye sorduk, ekolojik pazar sizin hayatınızı nasıl değiştirdi diye. Hem tüketicilere hem üreticilere... Ben önce kayıtlara geçmeden önce birazcık pazardan bahsetmek istiyorum. Ekolojik halk pazarı 2006 Haziran'da 48 tezgahta 25 üreticiyle başladı ve 5 yıl içinde 260 tezgah ve 70 üreticiyle devam ediyor şu anda. Sadece şişli ekolojik halk Pazarında Yılda yaklaşık 600 ton ekolojik ürün satılıyor ve pazara yaklaşık 1500 kişinin geldiği ve müdavimi olduğunu hesapladık. E, dolayısıyla bayağı bir e, hem toplanma yeri hem de ekolojik ürünlerin yayılmasını, ekolojik bilincin yayılması için de bir bilgi merkezi haline dönüştü. Şimdi e, bir, bir iki tane üreticiyle konuştuk. Bir onların kayıtlarını dinleyelim. Onların hayatında ne değişti ekolojik pazar başladığından beri? İsmim İbrahim Balta. Muğla Fethiye Yanıklar Köyü'nde oturuyorum. 10 dekalık bir narinciye bahçemiz var. Ana üretimimiz narinciye olmak üzere yani portakal, mandalin, limon, nar, avokado ve erik üzerine yetiştiricilik yapıyoruz. İlk 6 yıl önce buğday, 7 yıl önce buğday derneğiyle semasa geçtik. İlk organik pazar açıldığı andan itibaren de sürekli İstanbul Şişli'de ve bir yıldır da Kartal organik pazarlarında organik pazarlara katılıyorum. Hem üreticilik yapıyoruz hem ürettiğimiz ürünleri organik pazarda tüketicilere direkt olarak sunuyoruz. Organik tarıma geçmeden önce de biz tarım kurallarına uygun yetişsizlik yapıyoruz belki ama bunun ismine tam olarak koyamamıştık. Rahmetli Lüftor'un sayesinde bunun organik tarım olarak isimlendirdik. Ve İlaçsız, yüvesiz, insan ve hayvan sağlığına zararlı hiçbir materyal kullanmadan, bitki sağlığına zararlı hiçbir materyal kullanmadan e, üreticilik, yetiştiricilik yapmaya çalışıyoruz. E, organik tarıma geçmeden önce genellikle ürünlerimizi toplantıya veriyorduk. Onlar da çok düşük ücretlerle alıyordu. E, daha sonra kendi ürünümüzü kendimiz değerlendirmeye başladık. E, bu tabi buradan İstanbul'a gidiş yol parasıydı oradaki masraflarımızla beraber biraz maliyetimiz arttırıyor ama organik e, pazardaki fiyatların cazipliği e, bizi ekonomik yönden de bayağı rahatlattı. Yani organik geçmekle belki ürün kaybımız oldu ancak e, ürün fiyatlarındaki artışlardan dolayı da bu e, kaybımızı telafi ettik e, ve ben organik pazara katılmaktan çok çok memnunum. Organik pazarda aynı zamanda normal bir pazarın dışında e, tüketicilerimizle direkt olarak sohbet etme imkanına kavuşuyoruz. E, bir arkadaş, bir dost e, olarak birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Ben hem üretici hem e, pazarcı olduğum için belki e, vatandaşlarımız, e, tüketicilerimiz daha bir e, farklı ilgi gösteriyorlar. Kendim aynı zamanda ben ziraat teknikleriyim. Tarım Bakanlığından emekliyim. Bunun da verdiği etkile, çok güzel bir arkadaşlık bir diyalog içerisindeyiz. Buğday Derneği'ne şahsımızda ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Kendim de Buğday Derneği üyesiyim aynı zamanda bizlerle direkt İstanbul'daki üreticileri buluşturduğu için ve insanlara daha sağlıklı, daha güvenilir ürünler ürettiğimiz için biz de ayrıca memnun oluyoruz. Fatih Burhan, Bursa Karışıbey'den geliyorum. Organik sebze ve meyve üretimi yapıyoruz. Organik pazara gelmek, direkt tüketiciyle buluşmak, tüketiciye ürettiğimiz ürünlerin özelliğini ve lezzetliliğini, farklılığını anlatmak yaptığımız işin daha önemli bir iş olduğunu bize benimsetti. Organik pazarla ilk başladığında sadece organik sebze üretimi yapıyorduk. Organik pazarlar Açılınca ve çoğalmaya başlayınca sebze ve ürün çeşitliliğini arttırdık. Şu anda yaklaşık 80 çeşit ürünümüz var. Talep olunca ürün çeşitliliği de arttı. İki tane üretici dinledik. E, tabii pazarda sadece üretici yok. Aynı zamanda üreticilerin ürünlerini veya hazır mamul satanların e, hazır mamul satan kişiler de var. Şimdi onlardan biriyle konuşacağız. İsmim Serpil Baydar. Bodayder' nin bir organizasyonu. Ee, ürünler pazarlarında e, satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Kendi e, tezgahım var. farmın e, ürünlerini ve Adana'da Çiftar Tarım'ın ürünlerini, Konya'da Kuzeyge Tarım'ın ürünlerini pazarlarda müşterilere sunuyorum. İki buçuk senedir bu camiamın içerisindeyim. Ee, ben başladığımdan bu yana kadar Organik tarıma Türkiye'miz dahilinde oldukça fazla ilgi çoğalması oldu. İnsanlar daha da bilinçlendi. Bu arada kendi şahsımızda bizler belirli bir tecrübelere sahip olduk. Ben e, organik tarım Türkiye'de belirli bir noktaları doğru yavaş da olsun ilerliyor. Buna öncülük eden Buğday Derneği'dir. Buğday Derneği bu konuda e, pazarlar dahilinde de Normalde Türkiye'den üretici bazında ve tüketici bazında fazlasıyla emek harcıyor. Kendileri bu işi yürekten benimsemiş durumdalar. Orada çok gönüllü arkadaşlar çalışmakta. Bunu müşterilerimize ve özellikle üreticilerimize tüm desteği veriyorlar. Ve aynı zamanda tabii ki bizlerin kontrolünü yapıyorlar. Ekolojik tarım Türkiye'de yeni yeni anlaşılmaya başlandı. O yüzden... Biz müşterilerimizde normal bir satıştan ziyade sohbetlerle onların sorularına, meraklarına cevap verme şeklinde de hareket edebiliyoruz. Tabi burada Buğday Derneği'nin bizi yetiştirdiği oranlarda çünkü bu konuda bilgi edindiğimiz noktada olmadığı noktadadır. Buğday Derneği'ni yönlendiriyoruz. Buğday Derneği'nin bu sene 5. yıl dönümü özellikle şişli ekolojik pazar 5. yıl dönümü kutlayacağız. Zannediyorum her şey daha da güzel olacak ve ben özellikle emekliliğimde bu işi yaptığım için kendi adıma çok mutluyum. Hem ekolojik olarak besleniyorum hem bir emeklilik uğraşı yapıyorum hem de çok ufak da olsa belirli bir gelirim de oluyor. İyi ki varmışım, iyi ki de bu ortamda bulunmuşum. Teşekkür ederim. Üretici ve esnaf kısmıyla konuştuk. Şimdi ise madalyonun diğer yüzü olan tüketici kısmından birkaç kişiyle konuşalım. Merhaba, ben Ayzan Atalay Durmuşoğlu. E, editörüm, bir internet sitesinde, e, bir haber kanalının internet sitesinde editörlük yapıyorum. Bir oğlum var, e, 4,5 yaşında şimdi. O 6 aylıkken ilk kez e, organik pazara adımımızı attık, ekolojik pazara. Ve o gün bu gündür her hafta e, oradan çıkamaz hale geldik. O, ya Bu büyük bağlılığın nedeni aslında organik pazarın sadece bizi, Dağlarıyla değil ruhumuzla kalbimizle de beslemesi. Çünkü oraya ilk gittiğim günü hala hatırlıyorum. Çok yorgundum, hiç uyuyamamıştım, bebek uyumamıştı, hep stresli şan haldeydik. Şöyle bir gidelim, taze taze bir şeyler alalım diye adımımızı attık. Adımımızı ater atmaz organik pazardaki gözlemci teyzemin muhteşem sevgisiyle karşılaştık. Bebeği aldı kucağına eteği. Ee, ben o sırada böyle bir yarım saat kendime geldim. Orada öyle bir sevgi, seliyle karşılaştık ki aldıklarımız bedenimizi besliyordu belki ama orada insanların, tezgahların arkasındaki insanların bakışları, konuşmaları, anlattıkları da her şeyi, işte ruhumuzu demin de söylediğim gibi kalbimizi besledi. Ee, oğlumuz da her hafta pazarın müdavimi haline geldi. Biz biraz da Efe'nin pazarı olan aşkı yüzünden hiç terk edemiyoruz orayı. Her tezgahta ayrı bir hikaye var, ayrı bir şey öğreniyoruz. İşte Şaban amcanın fideleri sayesinde balkon bahçeciliğini öğrendik. İşte Ete şimdi üç dört buçuk yaşında ama üç yaşından beri tezgahların arkasına geçiyor. limon satıyor. İlk parasını kazandı bu arada. E, oradaki ilişki böyle sadece hani sağlıklı yiyelim, beslenelim vücudumuz, temiz kalsın falanın ötesinde bir ilişki aslında bir kere pazara girer girmez. O her tezgahtaki çeşitlilik, rengarenk, canlı, taze ve üzerinde zehir olmadığını bildiğimiz gıdaları görmek zaten birden insanın hani en uykusuz, en bitkin halinde bile kendine gelmesini sağlıyor. Sonrasında da pazarın içindeki o dingin hava o şehrin karmaşasından biraz uzaklaştırıyor sizi, yani en azından bizi. Bunlar bizim hani ruhen yani ve bedenen pazardan elde ettiklerimiz. Bunun yanında bir de dostluklar kazandık ki e, çok kuvvetli dostluklar olduğunu en zor zamanlarımızda yanımızda bulduğumuz dostlarımız bizim pazarda tanıştığımız dostlarımızdı. Efe'nin en iyi arkadaşı Nehir o da bir pazar çocuğu. Efe'nin en hasta olduğu sırada Nehir en cesur arkadaşı şeklinde geldi onunla beraber o zor anlarını paylaştık çok sağlam dostluklar gelişti pazarın içinde. Bir dönem bilemedik Bir ay kadar falan sağlık sorunları ile ilgili telefonumuz hiç susmadı. Pazardaki tezgahtar amcalar, teyzeler arayıp hatçamızı sordu. Bunlar hep bizim unuttuğumuz annelerimizin, babalarımızın zamanından kalma ilişkilerdi. Pazar sayesinde bunları tekrar yaşıyoruz. O yüzden kendimizi çok çok çok çok şanslı hissediyoruz. Ee, i̇yi ki doğdun organik pazar, ekolojik pazar. İsmim Zeynep Aksoy ve hamile olduğumdan beri neredeyse her cumartesi organik pazara gidiyoruz ailecek. Ee, yani iki buçuk yıldır gidiyoruz. Ve e, hem ortam çok güzel hem... İşte mevsimlik gıda alıyorum ve biliyorum yani bilgi beni oraya götürüyor. Biliyorum ki daha sağlıklı, çocuğum için daha sağlıklı, dünya için daha sağlıklı, çevre için daha sağlıklı. Ve o enerji hem ortamı hoş yapıyor hem kendi evdeki beslenmemi bilinçli hale getiriyor. Bu bir lüks değil, bu bir gereksinim. Bir de sosyal bir aktivite benim için. Hani nasıl yoga sadece kendim için yaptığım bir şey değil bir e, ortam, bir sosyal bir ortam. Ben öğrencilerim diğer hocalar için. Aynı şekilde organik pazarda tanıştığım insanlar, her cumartesi orada bir gözleme yemek ve çay içmek. Benim hani haftada yaptığım tek organize sosyal aktivite diyebilirim. Zevk aldığımız bir şey. Onun için de gidiyorum yani Ortamın güzel olması da Benim için daha yani Eve paket bir sebzenin Gelmesinden ziyade %100 ekolojik pazarın 5. yaş gününü Kutluyoruz bu hafta Tüketici ve üreticilerle konuştuk Şimdi bir müzik arası verelim Bir Lemansam Sam parçası dinleyelim İlk açılışında da Lemansam Sam konseri Olmuştu sonra konuşmaya Devam edelim pazarla ilgili Sinir havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutan. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutan. Yabancısın. Başucuma belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat iyi anmak geçmeyi anla. Şimdi ise %100 ekolojik pazarların proje koordinatörü Batur Şehirlioğlu'na bağlanıyoruz. Kendisi Ankara'da şu anda. Merhaba Batur. Merhaba Zeynep. Şimdi demin böyle tüketiciler ve üreticilerden birkaç tane kayıt dinledik. Ekolojik halk pazarıyla ilgili, hayatlarında ne ile ilgili. Bir de senden duyabilir miyiz? Ekolojik halk pazarlarını oluşturmak nasıl bir süreçti? Beş yıl oldu ve bu beş yıl içinde neler değişti? Senin için veya herkes için, bütün sistem için? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu 5 yıl boyunca e, gerçekten e, şunu öğrendik kişisel olarak. E, insanla uğraşmak dünyanın en zor şeyiymiş. E, gerçekten çok e, zorlu bir süreçten geçtik. E, Birçok insanla e, acısıyla tatlısı, güzel şeyler, e, yorucu şeyler, stresli şeyler paylaştık. Ama e, bugüne kadar yaptığımız, bu derdelerin olarak yaptığımız bu çalışmanın gerçekten e, verdiği şeyi topluma verdiği katlı şeyi görünce bunları gerçekten e, bir kenara atmak o kadar kolay ki yani e, şu an e, şiş ekolojik pazarı 2006'da başlattığımız bir hareket diyelim iç pazarın oluşmasını sağlayan bir hareket oldu ve bu sayede zincirleme bir reaksiyonla organik tarım bir sektör haline gel geliyor şu anda e, Türkiye'de ve bu sayede de binlerce insanın organik ürünlere Türkiye'mize ulaşmasını sağlamakta, pay sahibi olmak gerçekten bizler için çok anlamlı. Peki şu anda ekolojik pazarlar İstanbul'da birkaç tane var. Türkiye'ye daha yayılacak mı? Nedir ekolojik pazarların önündeki plan? Yani bir beş yıl içinde daha neler olmasını bekleyelim? Şu anda Türkiye'de 13 tane ekolojik pazar var. Bunlardan 7 tanesi İstanbul'da. Toplam bu 13 pazarın 5 tanesi Boday Derneği'nin %100 ekolojik pazar standartlarında yönetilen pazarlar. Önümüzdeki süreçte bu ekolojik pazarların sayısı artacak. Yani Konya'dan, Adana'dan, İzmir'den, Türkiye'den Pazar olma olması var. Ankara'da yeni pazar açılması. İstanbul'da çok talep var belediyelerden. Hatta alışveriş merkezlerinin de e, bu yönde talepleri var. Önümüzdeki süreçte pazarlar artacak. E, pazarlarla ilgili, e, sen pazarlarla ilgili e, yönetmelikler de zaten e, değişme sürecinde. E, muhtemelen e, pazarların artması ve para olarak da Sanayi Bakanlığımız ve e, Tarım ve Köyü Bakanlığımız... Bir araya gelerekten bu organik pazarlar içinde belirli yönetmelikler önümüzdeki 2-3 yıl içinde çıkaracaklarını umuyoruz. Peki bu ekolojik pazarlarda ne eksik mesela sence? Mesela şu anda hani ürün olarak bir şey eksik mi? Mesela ben gidip bakıyorum hani her şeyi oluşturabiliyorum, alabiliyorum yaklaşık ama daha hedefte başka bir şeyler daha var mı ekolojik pazarla ilgili? Evet. Valla e, normal bir pazar yerinden çok fazlası var. Çünkü organik pazar olduğu için e, birçok mamül ürünü de yani e, zeytinyağından balından bütün bakliyatı yani normal bir pazar değil markette görebileceğimiz neredeyse tüm çeşitlik var. Hatta e, ilk defa ithal organik e, taze sebze meyve yani tatlı patates ee, işte organik sertifikalı kivi e, ithal olarak yani ters mevsim Güney Amerika'daki organik ürünler e, geçen hafta itibariyle Türkiye'ye girdi ve satılıyor. Yani e, ilk başlarda süt daha hayvansal ürün yumurta harcında hayvansal ürünlerde sıkıntı vardı. Şimdi tavuktan kırmızı ete kadar e, süt ürünlerine kadar yoğurda kadar birçok çeşit girdi. E, i̇thal bu çikolata, bisküvi işte bu e, Tındık ezmesi tarzında ürünlerle çeşitliliğimiz arttı. Yani bence e, yasak olan pazarlardan içki ruhsatı gerekten içki dışında her şeyimiz e, pazarlarımızda mevcut. Tamam. O zaman bu hafta 5. yılını kutluyor olacağız pazarın. E, bir şey söylemek ister misin bitirmeden önce? E, ben her zaman e, bu tip e, röportajlarda e, konumuzda böyle anlamlı bir şey olduğu zaman e, müşterilerimize İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, e, ...tüketicilere seslenmek istiyorum. E, denetimlerden hiçbir çekinceleri olmasın. E, Buğday Derneği ekipleri sabahın üçünden akşama kadar... E, ...tüm ürünlerin giriş çıkışlarını denetliyor. Fiyatlardan şikayetleri olmasın. E, çünkü pazarın olmazsa olmazı tüketici kadar... ...üretici ve esnafın da buradan ekmek yemesi lazım. Ve Buğday Derneği fiyat politikasıyla aracılık ediyor. Ortayalı bulmaya çalışıyor. Ve bugün o ekolojik pazarlara gelelim ki ekolojik pazarlara destekleyelim ki e, fiyatlar da düşsün ve bu sektör e, gelişmesini sürdürsün. Ben e, tüketicilerimize sürekli gelmelerini yani bizimlik e, akıllarına geldikçe hava koşullarına göre değişmeyecek bir şekilde nasıl bir doktor kalp hastasına her gün veya işte hafta şu kadar yürüyeceksin diyorsa bu bir disiplinse beslenme de bir disiplin ve çok önemli sağlık açısından. Dolayısıyla her hafta İstanbul'da olduğumuz sürece, ilgili ilde olduğumuz sürece pazarlarımıza bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkürler Batur. Cumartesi günü görüşmek üzere. Kutlamalarda ben çok teşekkür ederim açık radya sağ olun %100 ekolojik pazarlar proje koordinatörü Batur Şehirli oğluyla konuştuk bu yıl 5. yani bu hafta 5. yılını kutluyoruz ekolojik halk pazarın ben kısaca biraz programdan bahsetmek istiyorum 18 Haziran Cumartesi 10.30'da Tugay Başar ile beden perküsiyonu 11'de açılış konuşmaları 11.15'de %100 ekolojik pazar esnaf hayırı yani isterseniz yemeğinizi getirebilir bir sofra olacak orada. 11.15'de yine aynı saatte Karadeniz Horon ekibinden bir gösteri olacak. 12'de Ebru Ayarcı yönete, e, yönetiminde Algoritmo perküsyon grubunun bir konseri olacak. 12.30'da e, Yahya Dayı saxofon, Murat Alkan gitar ikilisi. 12.30'da da ekolojik ürün hediye çekilişi yapılıyor olacak bu hafta cumartesi günü şişli ekolojik pazarda. Bir de pazar günü başka bir etkinlik daha var. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak için bir telefon bağlantısı yapacağız. Slow Food fikir sahibi damaklar kurucu lideri Defne Koryürek şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Defne Hanım. Hoş bulduk Zeynep Hanım. E, bu pazar günü pazarda e, Kartal Pazarında bir kahvaltı yapıyorsunuz. Kısaca bahsedebilir misiniz ne, yap, ne oluyor ve neden oluyor diye? Aslında küçük bir karışıklık var zannediyorum. Kartal Pazarında yapmıyoruz. Hayır İstanbul e, Bey olduğunda İstiklal Caddesi'nde ah. ofisimizde yapıyoruz. Ee, ...ve oldukça da güzel katılımlı bir kahvaltı oluyor... ...pek çok üretici, şef, e, kanaat önderi, arkadaşımız... ...Slow Food üyesi olan, gönüllüsü olan... ...onlar e, kaynağı belli, üreticisi belirli... E, ...tanıdıkları, isim isim verebilecekleri ürünlerle... ...büyük bir kahvaltı masası hazırlıyorlar... ...ve bunu yaptığımızın aslında e, en önemli sebebi... ...beşinci yılını kutluyor buğday ama daha ötesi var... Ee, biliyorsunuz Victor'u kaybedildi. 3 ayı biraz geçti ve Victor'un bize bıraktığı projeler var. Hepsini biz birer miras sayıyoruz ve sürdürmemiz gereken, gelişmemiz gereken miraslar sayıyoruz. Bunların arasında tatutada, tatuta çiftlikleri de öncelikle el vermek istediğimiz, e, bunun gelişmesinin çocuklarımız için muazzam önemli olduğunu düşündüğümüz proje. Ee, bu kahvaltıya katılacak dostlarımızın yani kahvaltı bizim masamızın çünkü paylaşımı orada hiçbir şey yok. Ama geldikleri zaman bu Tatuta projelerinin gelişimi için Buğday Derneği'ne bir bağış yapmadan icra ediyoruz. Bağış tabii kişiye özel bir şeydir. Bunun adı konulamaz, o yüzden telaffuz edecek tarafı yok. Ama buraya geldikleri zaman Tatuta nedir? Nelerde bu çiftlikler var? Ne kadar zamandır neler yapılıyor? Hatta bazı tatuta çiftçilerimiz burada olacaklar. Bizzat deneyimlerini paylaşmak için. Tatuta çiftliklerinde e, tatil amacıyla veya çalışmak amacıyla gitmiş olan dostlarımız olacak. Onlar da bir takım e, tecrübelerini, görüşlerini hayatlarına tatutadan sonra ve öncesi olarak ayırıp e, deneyimlerini paylaşacaklar. Ee, burada bir pazar günün sabahında saat 10.30'da başlayacak saat 1'e kadar devam et. Pazar günü olması belki ayrı da bir keyif. Ee, belki babalar çocuklarıyla beraber gelip e, şehirde olup halde gıdalarının kaynağını göstermeyi isteyebilirler diye umut ediyoruz. Bu işbirliği içerisinde tatusalara bir e, bir Kaynak yaratmak aslında içinden de önemlisi bir idrak kazandırmak e, e, tüketici İstanbullu nazarında. Böyle bir arzumuz var. Tamam. Bunu yaparken de sadece fikir sahibi damaklar olarak yapmıyoruz. Onu da söylemeliyim e, ve hatta bunu da söylemeliyim. İstanbul'daki 3 ayrı slow food kovidiyumu, yağmur böreği, e, balkon bahçeleri ve fikir sahibi damaklar üçü birlikte bu etkinliği düzenliyorlar. Ve üçü de e, Viktor'un anısını, Burdayın e, devam ettirmekte olduğu bu projeleri geliştirdikleri için el veriyorlar. Bu hafta 5. yılını kutluyoruz Şişli Ekolojik Pazar'ın ve... E, Programı bitirmeden önce Viktor Ananias'ı yeniden saygıyla, sevgiyle anmak, hatırlamak istiyorum. Bütün bu projelerin öncüsü ve hepimizi harekete geçiren, bu projelerin hayata geçmesini sağlayan sevgili Viktor. Yarın Ekolojik Pazarda seni de anıyor olacağız her adımımızda. Şu anda bu programı yaparken de seni anıyorum. Çok teşekkürler. Bütün emeklerin için şimdi yani hep yaptın. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim ya da yarın Ekolojik Pazarda bir araya gelmek üzere iyi günler